Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l ethar ve ala jami'il anbiya'i vel murselin ebrar. Kıymetli kardeşlerim, bu dönemki 7 aylık yolculuğumuzun sonuna geldik elhamdülillah. Kavuşturan Rabbimize binlerce kez hamdolsun. Bu zorlu süreçte, bu fırtınalı süreçte istikrarlı bir biçimde derslerimizi yapmaya bizleri muvaffak kıldığı için gerçekten Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Başlayan şeylerin bitmesi önemli e bunu da bitirmenin bir güzel mutluluğunu yaşıyoruz. E şimdi yakın bir zamanda yeniden Bismillah deyip başka bir şeye başlayacağız. İnşallah sizin dualarınız arkamızda yanımızda olsun. Allah başladığımız her şeyin hakkını verebilmeyi ve nihayetine de erişebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu yedi aylık yolculuk süre sürecinde yani siret embiya Enbiya yolculuğunun sürecinde Hazreti İbrahim'le başladık söze biliyorsunuz. Uzunca bir süreç Hazreti İbrahim'i anlamaya çalıştık. Sonra konumuz Hazreti İsmail oldu, sonra konumuz Hazreti İsa oldu en son söz Hazreti Lut'a gelmişti. Lut Aleyhisselam'la da alakalı yedi ders yapmıştık önceki derslerimizde. Bugün yine onunla alakalı sekizinci dersimizi yapacağız. Böylelikle bu süreci bu dönemi de bitirmiş olacağız. Allah nasip eder varırsak Eylül ayına inşallah Rabbimiz o imkanı bizlere lütfederse sağlıkla sıhhatle hepsinden önemlisi aynı iştiyak ve aynı heyecanla bu işi devam ettirir de varırsak Eylül ayının sonlarına. Bu sefer konumuz İsrailoğullarının atası olan Hazreti Yakup olacak. Yakup aleyhisselamla birlikte de yepyeni bir süreç başlayacak bizim için. Cenab-ı Hak bakalım o işi nereye kadar götürür? Bu mesele nasıl güzel istifadelere vesile olur? Hep beraber şahit olacağız inşallah. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti Lut'la alakalı Yaptığımız yedi derste de bugün yapacağımız sekizinci derste de gerçekten çok önemli şeylere şahit olduk. Mesela ben bu dersi yapan bir kardeşiniz olarak kendim istifade etmesem, kendim bazı şeyleri öğrenmesem, kendi hayatıma bazı şeyleri taşımasam inanın ki size de vermem, gelmem de buraya. Sadece ders yapmak için yapılmaz ki. Asıl olan burada en başta, benim istifade etmemdir. Benim o güzelliklerden bir şeyler alıp hayatıma yön vermem demektir. Yani bana, bana işte sesime kulak veren, bu rahleye muhatap olan siz kardeşlerimin bir şekilde istifade etmesidir. Eğer bu varsa zaten bu derslerin yapmanın bir anlamı olur. E şimdi biz Hazreti Lut'un üzerinden gerçekten onun ahlak medresesinden ahlakın muhafazasına ait ahlakın tesisine ait ahlaksız bir zeminde hem kirlenmeden kalmak ...hem de buna rağmen bir ahlak mücadelesi vermek noktasında çok önemli şeyler öğrendik. Ve gerçekten böyle bir zorlu zeminde nasıl istikamet üzere durulabilir... ...ona ait birçok şeyin şahidi olduk burada beraberce geçmiş derslerde. Bu derslerde de olacağız inşallah. Ve bugün bugünkü son dersimizde o kavmin kazananlarını da göreceğiz, kaybedenlerini de göreceğiz. E kazananlarının da mesajlarına şahit olacağız... Kaybedenlerin de mesajlarına şahit olacağız. Yani epey önemli meseleyi de bugünkü dersimizde görmüş olacağız. O kavme verilen tebliğ ve tevhid mücadelesinin tepkilerine şahit olacağız. O tepkilerin çok farklı bir boyutlara taşınmasının ardından artık azabın kaçınılmaz olduğu bir zamana yine şahit olacağız. Artık o peygamberin dayanılmaz mücadeleleri sonunda Allah'ın beni kurtar dediği o duasına şahit olacağız. Arkasından gelen azabın haberini getiren o elçilerin getirdiği o haberleri beraberce dinleyeceğiz ve sonra o kavmin helakını da zamanın el verdiği oranda görmeye çalışacağız. Yani epey bir yoğun bir dersimiz var aslında E son dersimiz olduğu için de biraz uzarsa bir, beni mazur göreceksiniz önemli olan meselenin hakkını vermek ve bu son dersten de alacaklarımız al, alacaklarımızı almaktır. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim asıl dersimize geçmeden bu dersimizle alakadar aslında iki tane ayet vermiştim son dersin sonlarına doğru size bu iki ayete biraz bakın diye. Şu ara süresi 160. ayet kamer süresi 33. ayet. İnşallah bakmışsınızdır bazı tefsirlere. Çünkü çok önemli bir nokta buradan görmüş olacağız ve yakalayacağız beraberce. Ayetleri bir hatırlayalım. Şu ara süresi 160. ayette Rabbimiz buyuruyordu ki: "Kezzeb kavm-u murselin." Lut kavmi de kendilerine gönderilen elçileri, elçi değil, elçileri yalanladı. Murselin çoğul olarak geldi. Biz bu kalıbı şu ara süresinde başka peygamberler için de okuduk hatırlarsanız. Mesela Hazreti Nuh'u işlerken okuduk. Hazreti Nuhla alakalı da kezzebet kavmu Nuhinil murselin demişti yine Rabbimiz. O Nuh kavmi de kendilerine gönderilen elçileri yalanlamışlardı 105. ayette. 123. ayette aynı şeyi Ad kavmi içinde okuyoruz. Kezzebet Adul murselin At kavmi de kendilerine gönderilen elçileri yalanlamıştı. Görüldüğü üzere Hazreti Nuh içinde, Hazreti Hud içinde, Hazreti Lut içinde Murselin elçiler ifadesi kullanıldı. Genelde tefsirlere baktığınızda zaten görmüşsünüzdür. Büyük bir kısmın kısım burada elçilerin çokluğuna dair bir şey söylemez. Mesajların çokluğuna dikkat çekilir. Buradaki mürselin gönderilen peygamberlerin çokluğuyla alakalı değil o kavimlere gönderilen peygamber öğretilerinin ya da o peygamberler üzerinden gönderilen mesajların çokluğuna işaret edilir diye yorumlanmıştır. Genel anlamda tefsirlerimizde bu noktayı görmüşsünüzdür. Şimdi o burada bir dursun. Gelelim Kamer Suresi 33. ayette. Orada da elçilerin önemli bir sıfatı, nezir sıfatı öne çıkarılıyor. Nezir biliyorsunuz uyarıcı demek ve nezir sıfatının üzerinden bir şey söyleniyor. كَذَّبَتْ قَوْمُ الْلُوتِينَ binuzur. Bu ayete genel anlamda da iki tane mana verilir. Yani aynı ayet olmasına rağmen buradaki nuzur acaba uyarılar mı? Buradaki nuzur uyarıcılar mı? Onun için baktığınızda Türkçe mehallerde de bu farkı görürsünüz. Bu ayete Lut kavmi de yapılan uyarıları yalanladı ya da Lut kavmi de gelen uyarıcıları yalanladı. Kamer suresinin 33. ayetine böyle iki tane farklı meal verildiğine şahit olacaksınız. Peki benim güzel kardeşlerim nedir buradaki durum? Bu ne nasıl bir şey ki Kur'an'ımız böyle bir kelimenin üzerinden bize mesaj veriyor. Hatırlayın geçmiş derslerde ara ara buna değiniyoruz değinmemiz de gerekecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir temel mesaj, mesaja binaen Gönderilen elçilerin sayısının bir rivayete göre 124 bin bir başka rivayete göre 224 bin olduğunu söyledi. Kur'an'ımız temel kaideyi koymuştu hiçbir topluluk kavim yoktur ki Allah onlara elçi göndermemiş olsun. Yani birçok kavme elçi gönderildi elçi gönderilen kavimler zaten şeriatlerden sorumlu oldu. Ama Kur'an'ımız gönderilenlerin hepsini bize anlatmadı. Mesela Müminün Suresinin 78. Ayette, ayetinde de buna dikkat çekildi zaten. Orada da dendi ki mealen andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Demek ki hepsini biz sana anlatmadık. Anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Peki neye göre anlatıldı? Neye göre anlatılmadı? Nasıl oldu bu? Bunları biz... Uzun uzun konuşabiliriz ama şu anda mevzumuz bu değil. Şu andaki mevzumuzun üzerinde yoğunlaştığımızda şunu biz çıkarıyoruz. 124 bin ya da 224 bin peygamberden Kur'an sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dahil 28 tanesini anlatıyor. Peki o 28'i niye anlatıyor? O 28'in diğerlerinden farkı ne diye biraz irdelediğinizde şu noktayı yakalıyorsunuz. Anlatılan o 128, 124 binin özeti aslında. 224 binin özeti, özün özü aslında. Ve siz o 28'i tanıdığınızda 124 bini tanıyorsunuz. O 28 peygamberi tanıdığınızda, eğer o diğer rivayet doğruysa, 224 bin peygamberi tanımış oluyorsunuz. Dolayısıyla o özeti tanıdığınızda, özü tanıdığınızda, geneli tanınan tanındığı için Kur'anımız hepsini anlatmaz. Bir tanesini anlatır o bir tanesinin üzerinden onlarca yüzlerce mesaj verilir. Geri anlatmadıklarını da oradan almış oluyoruz. O halde mümkündür belki de Lut aleyhisselamın muhatap olduğu o kavme Allah başka elçiler de gönderdi. Adlarını bilmiyoruz ama elçiler gitmiş oraya olabilir. O elçiler mücadele vermiş olabilirler. En son süreçte oraya giden Hazreti Lut'tur. Hazreti Lut'ta yıllarca süren o mücadelesini devam ettikten sonra o kavim netice itibariyle helaka uğramıştır. Şimdi biz bilmiyoruz o kavme gitti mi gitmedi mi ama buradan bir şey çıkarıyoruz. Buradan asıl bir yere geleceğiz. O da şu benim güzel kardeşlerim. Ben istedim ki siz tefsirleri okurken bunların inşallah zihin dünyalarınızda biraz olsun tefekkür edin düşünün. İnşallah içinizden bazılarının zihin dünyasına bunlar düşmüştür. Bir kere düşünmemiz lazım. Bir Lut aleyhisselam bile olsa ya da aynı kavme giden başka mürselin elçiler de olsa. Ya ahlaksızlıkta zirve, azgınlıkta zirve, adaletsizlikte zirve, sevgisizlikte zirve, şehve, şehvet pereslikte zirve olan bu kavme elçi üzerine elçi gönderiyor Allah. Ahlaksızlıkta zirve olan bir topluluğa bir kavme Allah... Ahlak abidesi olacak bir elçiyi gönderiyor Lut aleyhisselam işte son süreç diyelim biz ki o o son süreçte o gidiyor. Ve gidip görevini icra ediyor. Gidiyor orada yıllar süren bir mücadele veriyor. Peki benim güzel kardeşlerim bunları konuştuğumuzda bunları düşündüğümüzde hiç kendimizi bir tarafa koyup kendi tarafımızdan da meseleye bakıp muhasebesini yapıp, yapıyor muyuz? Mesela şu anda Risalet görevi bizim omuzlarımızda. E peki biz Lut aleyhisselamın kavmi gibi bir kavimle bile karşı karşıya olmamamıza rağmen o kavme benzeyen özellikler var ama şimdi ben mesela işte tebliğ ve davet adına benim karşımda bir muhatap kitlesi var. Acaba ben bu muhatap kitlesine vazifemi tam olarak yapıyor muyum? Yoksa onlardan gördüğüm bazı eksikler, noksanlıklar, vefasızlıklar, sıkıntılardan dolayı faturayı karşıya kesip de o davet meselesinde görevimi yerine getirmiyor muyum? Mesela şunu diyor muyum ya bu nesilden bir şey çıkmaz ya bu nesil zaten vefasız adamlardan oluşuyor. Ne bunlara uğraşıp duruyorsun ya bunlardan adam olmaz ya bunlarda ne yaparsan yap olmaz ya olmaz diyor muyum? Yoksa ben kendimi mi sorguluyorum ya ben bir şeyi mi eksik bıraktım diyerek kendimi mi sorguluyorum? Yoksa faturayı karşıya keserek mi için içinden çıkıyorum? Eğer ben peygamberler mücadelesini anlarsam çok zor yani bu konuştuğumuz kadar kolay değil. Bunun içi beni yakıyor şu anda bu sözleri söylerken bilen bilir ben bu sözleri niye diyorum. İçi gerçekten beni yakar ne olursa olsun neticeye takılmadan... Gördüklerine takılmadan Allah benim omuzlarıma risalet görevini yüklediyse ben son nefesime kadar bu işi yapmaya çalışacağım. Karşıdaki insanların duruşları tavırları sözleri karşılıkları bana ne ya netice benim işim değil ki bana ne ki ben yarın Rabbimin huzuruna gittiğimde Allah'ım yaptım vallahi sen biliyorsun sen benim söylediklerimi değil yaptıklarımı da değil sadece içimdekileri de biliyorsun içimde aklımın ta derinliklerinde yüreğimin ta kırkıncı odasında sakladığımı da biliyorsun valla benim elimden gelen buydu ve ben elimden gelenleri yaptım. Diyebilirsem eğer tamam ve bunu eğer yapabilirsem o zaman ben peygamberler mücadelesini anlamışım demektir. Onun için peygamberler mücadelesi sadece tarihten sayfaları anlama mücadelesi değildir. Bugünleri inşa etme mücadelesidir. Moralleri düzeltme mücadelesidir. Umutları yeniden yeşertme mücadelesidir. Yeniden o peygamberlerle ayağa kalkma mücadelesidir. Birbirimize duamız şu olsun ki Allah bizi bu mücadeleden son nefesimize kadar ayırmasın. Şu nefesi şu ömrü ne kadar bize tayin etmişse son yolda ölebilecek kadar bu işi götürüp noktalamak eğer bize nasip olursa of of o gün bizim için düğün bayram akıbet meselesi son nefes meselesi işi güzel başlayıp güzel bitirme meselesi bütün İslam büyüklerinin en büyük derdi olmuştur. O dert inşallah hepimizin de derdi olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hazreti Lut'un tebliğ mücadelesini gördük hatırlarsanız geçmiş derslerde. İki ders önce orayı söyleyeyim eğer izlememiş kardeşlerimiz varsa onu bir daha izlesinler. Yani 47. dersimizde Hazreti Lut'un kavmine nasıl tebliğ ve davet ettiğini gördük. Tekrar etmeyeceğim ama oradaki o, o maddeyi hatırlamamız gerekecek. Çünkü o 10 madde bize bugünkü dersin de zeminini oluşturacağı için bir tekrardan zihinlerimizde çağrıştırmamızda fayda var. Neye davet etti Hazreti Lut kavmini? Bakın tevhide ve takvaya şu ara 161. Elçiliğini kabul etmelerine şu ara 162. Kendisine itaat edilmesine şuara 163 zaten hep şuara süresinden çıkarmıştık hatırlarsanız. Karşılık beklemediğine inanılmasına şuara 164. Ahlaksızlıklarından vazgeçilmesine şuara 165 onlara yaratılışın hikmetini anlattı. Onlara fıtratın önemini anlattı. Onlara nikahın gerekliliğini anlattı. Ahlaksızlıklarından bu şekilde ayırmaya çalıştı onları. Altıncısı yaptıklarının büyük bir cürüm olduğuna inanmalarına inandırmaya çalıştı onları Hazreti Lut şu ara 166'da asla davetten vazgeçmeyeceğine şu ara 167 tehdit etmişler şantaj etmişler. Evi içeriden kuşatmaya çalışmışlar hanımının üzerinden hiçbir hiçbiri onu oradan vazgeçmedi. Şu ara 167'de onu okuyoruz. Sekizincisi onların günah ve sapmadaki ısrarlarından etkilenmediğine şu ara 168. Hiç geri adım atmıyorlar günahtan işte o diğer ahlaklı zorlayan şeylerden, sınırları ihlal eden şeylerden ama Hazreti Lut hiç takılmıyor. İşine odaklanmış, işini yapmaya çalışıyor. Dokuzuncusu inananlara Allah'ın kesinlikle bir kapı açacağına. Şu ara 169 yıllar sonra süren mücadeleden sonra hicret olacak ve hicrete gidene kadar da bu noktada Allah'ın emri gelinceye kadar Oradaki mücadelesini devam ettirdi. Onuncusu da inkarda direnenlerin kaybedeceğine şu ara süresi 172'de. Bakın benim güzel kardeşlerim. Bu 10 madde tabloları da gördünüz zaten orada. Eğer zihninizde o bilgiler taze değilse dönün o derse tekrardan tazeleyin. Bu kadar büyük bir mücadele verdi Hazreti Lut. Sadece burada değil biz sadece şu ara süresinden aldık bunları. Ama siz o mücadeleyi Hicir süresinde de Hud süresinde de Nemil süresinde de Ankebut süresinde de farklı şeyleriyle okuyabilirsiniz. Ama şu ara süresinde genel itibariyle beraberce verildiği için orada daha rahat bir biçimde görebiliriz. Hazreti Lut bütün peygamberler gibi gecesini gündüzüne katarak asla hiçbir şeyden etkilenmeden... Büyük bir şefkat ve merhamet ile damatları olduğu o kavmin damadı biliyorsunuz damatları olduğu o kavme o azgın kavme mesajları ulaştırmaya çalışıyor. Başka bir derdi yok işi gücü o önüne gelene söylüyor farklı vesileler kullanıyor. Bir şekliyle ön yargılarını gidermeye çalışıyor. Onları o ahlaksızlıktan kurtararak zihinlerinin kalplerinin çalışması için bazı şeyler yapıyor. Onlar ne kadar or ortamı germeye çalışıyorlarsa asla onların o ortamı germelerine bir şekilde bir karşılık vermiyor. Yani onların şiddet noktasındaki o karşılığına şiddetle karşılık vermiyor. Kışkırtmalarına asla evet demiyor. Kışkırtmalarını daha farklı boyuta taşıyacak adımlar atmıyor. Sadece derdi o daveti sürdürmek. Tebliğ ve davetini Allah'ın ondan istediği ana kadar devam etmek. Peki bu davete karşı, bu tebliğe karşı nasıl bir karşılık verdi o kavim? Aslında bütün peygamberlerin Tebliğ ve tevhid mücadeleleri aynıdır ya aynıdır değişen bir şey yok ki hep ısrarla söylediğimiz bir şey var ya işte aletler değişiyor zaman değişiyor zemin değişiyor muhataplar değişiyor karşıdakilerin isimleri değişiyor tebliğcinin ismi değişiyor ama davetin genel anlamda muhtevası değişmiyor zaten davet la ilahe illallah daveti o hiç değişmiyor onunla beraber Görülen karşılıklar da biraz aletler değişse de değişmiyor. Aynı şeyleri biz birçok peygamberde gördük. Daha da görmeye devam edeceğiz. Bakın Hazreti Lut'un mücadelesinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le olan o benzerliğini ortaya koymak için efendimizin dünyasını bir hatırlamamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de mücadeleye başladı ya o 13 yıllık mücadele sürecinin ilk safhalarında nasıl karşılık verdi kavim Muhataplar, Mekke'deki müşrikler, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beş süreci var aslında. Farklı şekillerde de belki tasnif edilebilir ama beş süreci var. Birincisi sessizlik ve daveti anlama süreci. Bir anlayalım dediler. Onun için sessizce karşıladılar. Biraz meseleyi anlamak için. İkinci aşamada alaya alma ve küçümseme süreci. Mesela Ebu Leheb'in o Safa tepesindeki davette söylediğini hatırlayın. Hiçbir el kalkmayınca Ali'nin eli kalkınca ne dedi Ali radıyallahu anh'ın görünce? E bu çocuk sana yeter dedi. Alayı alıyordu ve daha nicelerinin. Üçüncü süreç sözlü tehditler ve korkutma süreci. Dördüncü süreç fiili baskılar ve yıldırma süreci. Artık işkencelerin başladığı süreç. Beşinci süreçte hicrete zorlama ve ortadan kaldırma süreci. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de bunları yaşadı benim güzel kardeşlerim. E bakın biz şimdi Kur'an'dan Hazreti Lut'u okuyoruz. Konumuz o olduğu için. Bir başka peygamberi de okusak onda da bazı benzerlikleri göreceğiz. Farklı bir şey mi okuyoruz Allah aşkına? Hayır aynı şeyi okuyoruz. Emin olun bugün de farklı bir şey yok. Bugün mesela Risalet davasını... Risalet vazifesini kendisine üstlenmiş peygamber değil ama peygamber yolunu takip eden bir Rabbani alim mesela. Rabbani alimlere talebe olanlar bu noktada mücadelesini işte cihadını elinden geldiği imkanlarla yerine getirip bulunduğu toplumda o toplumun iyileşmesi için hayrı için çalışanlar. Aynı şeylerle karşılaşıyorlar aynı şeylerle şahıslar değişiyor zamanlar değişiyor zeminler değişiyor. Ama mücadele değişmiyor. Ama dava değişmiyor. Ama o davaya karşı koyanların tavır ve tepkileri değişmiyor. Hz. Lut'un kavminin peygamberleri olan Hz. Lut'a gösterdikleri tepkiler de aynı şekilde. Kur'an'dan zaten bunları okuyoruz. Şimdi bu noktada başka çok şey söylenebilir ama biz asıl tepkileri gördüğümüzde o benzerliği daha iyi anlayacağız. Daha sonra Hz. Lut'un son hicretini gördüğümüzde hicret benzerliğini de daha iyi Bakın Hazreti Lut'a karşı topluluk o kavim o azgın kavim nasıl karşılık verdi. Öncesinde yaşananları biliyorsunuz tahmin de edebiliyorsunuz. Hazreti Lut onlara geldi zengin biri olarak geldi. Gerçekten malı mülkü olan birisiydi. Onların içine gelince Hazreti Lut'un ahlakına baktılar. Sevdiler onu benimsediler içlerine dahil ettiler hatta kendilerinden bir kadını ona verdiler yani onu kendilerine kendi kavimlerine damat olarak kabul ettiler. Sonra Hazreti Lut tebliğe başlayınca önce bir sessizlik devresi oluştu anlamaya çalıştılar yani bu ne istiyor bizde neye davet ediyor bunun yapacağı şey işte bir gençlik hevesi mi ya da işte geçici bir şey mi yoksa başka bir şey mi bunu anlamaya Başladılar. Bunu biraz anlamak için zaman geçti ondan sonra baktılar ki bu iş farklı bir noktaya gidiyor tepkiler gelmeye başladı. Okuyoruz bakın Kur'an'dan tepkileri 6 tane madde çıkarabiliyoruz Kur'an'dan. Birincisi nedir biliyor musunuz? Kimselere karışmaması ve şehre gelen yabancılarla iletişim kurmasını yasakladılar. Hicr suresi 70. ayet. O meleklerle görüştüğündeki tepkisini hatırlayın kavminin biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik dediler. Biz buradan bir şey anlıyoruz. Demek ki kendileri kapıları kapatmış kendileri yetmiyormuş gibi Hazreti Lut'un başkalarıyla dışarıdan birileriyle de görüşmelerini engellemişler. Yani fiili anlamda bir engelleme çabası var burada. İkincisi baktılar ki iş başka bir boyuta gidiyor. İçlerinden sürüp çıkarmakla tehdit ettiler. Arap Suresi 82. Ayet. Mesela oradaki ayetlerde okuyoruz bu ifadeleri. Ekhrujuhu min kariyetukum. Çıkarın, çıkarın şehirlerinizden atın onları diyorlar. Bunu biz Arap 82'de okuyoruz. Şu ara 167'de dediler ki onlar, ey Lut, işimize karışmaktan vazgeçmezsen mutlaka şehirden çıkarılanlardan olacaksın. Çünkü istemiyorlar onları aydınlığa çağıranları istemiyorlar karanlığa alışmışlar kötüye alışmışlar çirkinliğe alışmışlar hayasızlığa alışmışlar adaletsizliğe alışmışlar ya bize uy ya da bize karışma diyorlar bize karışırsan eğer biz de seni sürüp çıkarırız diyorlar üçüncüsü gelin bakın ne kadar önemli bir şey. Bu dersler sırasında bu ayete dikkatlerinizi çektim. Şimdi söz oraya geldi. Temizliklerini ileri sürerek alay ettiler. Araf suresi 82. ayet. İnnehum unasun yeteteharun. Eh bunlar da güya temiz adamlarmış. Bunlar mı temizlenenler? Bunlar mı kendilerini temiz diye gösterenler? Alay ediyorlar. Şimdi bu ifade o kadar önemli bir ifade ki benim güzel kardeşlerim. Kötü olan birisi kötü olan bir toplum kötü olan bir yapı iyiyi barındırmıyor içerisinde barındırmıyor ve onun temizliğiyle onun adaletiyle alay ediyor onun tavırlarıyla alay ediyor Zan, sanmayın ki bu iş orada kaldı bakın ben size bir iki tane somut örnek vereyim diyelim ki Allah'tan korkan bir memur bir devlet dairesinde işte vazifesini yapıyor o yapı böyle Rüşvete alışmış bir yapıysa başındaki yanındaki yöresindeki adam hep böyle yapıyorsa bu adam da Allah'tan korkuyor. Allah'ın kendisinden istediği gibi yaşamaya gayret ediyorsa o dairede kaç adam varsa o adamın düşmanıdır. İstemez o adamı orada. Çünkü o böyle bir sinyal çarp çarpar aslında sinyal çakar. Yani ben sizden değilim. Siz başkasınız. Ben başkayım der aslında bunu sözlü olarak söylemesine gerek yok. Yani fiilen aslında bunu karşılığını koyar. Mesela bazen arkadaşlar da söylüyorlar siz de muhakkak içindesinizdir görmüşsünüzdür şahit olmuşsunuzdur. Bir öğretmen kardeşimiz inanılmaz bir idealist mesela. Gecesi yok gündüzü yok öğrenciyle ilgileniyor teneffüste ilgileniyor öğrenciyi götürüyor kafeteryalara ya da işte çay bahçelerine ellerinden tutuyor abilik yapıyor ablalık yapıyor. Ötekiler de yapmıyor yapmayanlar yapanın düşmanı çünkü o yaptığında onların yapmadığı göze batmaya başlıyor o yaptığında tembellik yapanlar ortaya çıkmış oluyor o yapmadığında vazifesini yapmayanlar ortaya çıkıyor bu sefer yapana düşman oluyorlar ya bizim gibi olacaksın ya da gideceksin. Bunun başka bir yolunu bırakmıyorlar insanlara. Genel anlamda kötülüğü içselleştirmiş toplumların çoğunda bu hastalık vardır. Ya bizim gibi olacaksın ya da buraları terk edeceksin. Ya bizim anlayışımızda bizim işte amellerimizde bizim işte algılarımıza uygun bir biçimde bir hayatın olacak ya da biz seni burada barındırmayız diyorlar. Neden biliyor musunuz? Bunun çok çok ciddi nedenleri var. Kirlilerin içerisinde temiz göze batar benim güzel kardeşlerim. Tembellerin içerisinde çalışkan göze batar. Yolsuzlar içerisinde dürüst göze batar. Yalancılar içerisinde sadık göze batar. Hırsızlar içerisinde emin göze batar. Ahlaksızlar içerisinde ahlaklı göze batar. E göze batınca da ya o şahsı? Kendilerine benzetmeye çalışırlar eğer bunu becerdiyse becerdi becermediyse oradan uzaklaştırmaya çalışır çünkü onun orada varlığı kendisi için tehlikedir. Kendisinin yanlışlığı ortaya çıkacağı için onun oradan uzaklaştırılmasını ister. Aynen işte Hazreti Lut'un kavminin yaptığı da o. Hazreti Lut orada hiçbir ahlaksızla bulaşmıyor. Hiçbir şekilde kirlenmiyor. Onların her türlü şeyine karşı hayır diyor. İstikametini sarsmıyor. Asla onların onu çekmeye çalıştığı yere gelmiyor. Bütün bunlara karşı direniyor. Temiz kalıyor. Temizlik mücadelesi veriyor. Sen misin temiz kalan diyorlar. Ve onların temizliğiyle Temiz kalanlarla alay ediyorlar ve onları kendi içlerinden sürüp çıkarma noktasında tehditlerini savuruyorlar. Bilmem bugünün dünyasına da buradan bazı şeyler alabilir miyiz? Ama bu mesaj o kadar önemli ve o kadar aslında içinde yaşadığımız dünyada uygun bir mesaj ki bu mesajın üzerinden daha çok çok şey söylenebilir. Şimdi dördüncüsü Hz. Lut'un kavmi ona nasıl karşılık vermiş? Ahlaksızlıklarına karşı çıkılmamasını hatta desteklenmesini istediler. Hud suresi 79. ayet. Sardılar ya evi. Hazreti Lut da onlara dedi ki işte bunlar benim kızlarım. Kendi kızları değil ümmetin kızlarını nikahla onlara evlenmeleri için teklifte bulunduklarında ne dediler biliyor musunuz? Hud suresi 79. ayetten okuyoruz. Bizim kızlarında gözümüz yok dedi bizim onlarda haklarımız yok ve sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun dediler bu ne demek yaptığımız ahlaksızlığı destekle demek bir peygamberden bize uy diyorlar uy, bize uyacaksın bizi kendine uydurmayacaksın ya bize uyacaksın ya da buralardan çıkıp gideceksin başka bir seçenek vermeme adına bir karşılığı ortaya koydular beşincisi Azap uyarılarını ciddiye almadılar. Kamer suresi 36. ayet. Andolsun ki Lut onları şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar. Alay ettiler. Ey azapmış falan filan dediler. Altıncısı kendilerine vaat edilen azabın gelmesini istediler. Ankebus suresi 29. ayet. Kavminin cevabı Hz. Lut'a cevabı eğer doğru söyleyenlerden isen haydi Allah'ın azabını getir demeden ibaret oldu. Yani azaba inanmıyorlar ya güya işte Hz. Lut'a karşı bir şeyler söyleyecekler ya e gelsin hadi azap gelsin de ne yapacaksa yapsın diye bu manada bazı şeyler söylediler. Şimdi benim güzel kardeşlerim dikkat ettiniz mi cevaplara Hz. Lut'un kavminin o verdiği cevaplarda bir şeyi fark etmiş olmanız lazım eğer siz yaşadığınız toplumda toplumun toplumsal olaylarına karışırsanız toplumsal olaylarda çözüm yolu sunarsanız toplumsal hastalıklarda şifa adına bir şeyler söylerseniz o söylediklerinizle o günkü yöneticilerin sevdiği benimsediği şeyler olmazsa sevilmez adam ilan edilirsiniz. Başka bir yolu yok bu tarih boyunca hep böyle. Sen bir dergaha gir, akşama kadar nafile namaz kıl. Kim sana ne diyecek? Kimse sana bir şey demez. Oruç tut, ahlaktan bahset, işte güzel şeylerden bahset, böyle insanların ahlaki anlamda bazı iyileşmelerine ait bir şeyleri söyle. Kimse sana bir şey demez. Ama sen sokağa karıştığında, caddeye karıştığında, yönetime karıştığında, ticarete karıştığında... Karışma kardeşimdir, karışma çünkü burası bizim burası bizim diyor sen nereye konuşursan konuş mabette konuş ya camide istediğin kadar konuş camide ne söylersen söyle ama caminin meselesini hayata taşıma ticarete taşıma yönetime taşıma bunu yaparsan eğer biz seni sustururuz bunu yaparsan eğer sana konuşma hakkı vermeyiz. Bunu, bunu yaparsan eğer seni istemeyen adam ilan ederiz. Sana bir şeyler söyleriz bir bazı damgalar vururuz seni öyle bir hale sokarız ki toplumun içerisinde yürüyemezsin bile konuşamazsın bile. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Bu bugünün meselesi değil ki. Hazreti Lut zengin birisi içlerinde saydı, eski dönem gibi o ilk gittiğindeki gibi ahlaklı bir biçimde yaşasaydı ama onlara bir şey demeseydi. Siz ahlaksız davranıyorsunuz demeseydi. Siz şu yanlışları yapıyorsunuz demeseydi. Siz adaletsizlik yapıyorsunuz demeseydi Hazreti Lut'u başlarında gezdireceklerdi. Çünkü Hazreti Lut onlara karışmıyor onlar da onlara karışmaz. Ama ne zaman Hazreti Lut siz yanlış yapıyorsunuz dedi. Ha sen misin bunu diyen biz de sana şu cezaları veririz demeye başladılar. Bütün peygamberlerin mücadelelerinde bunu görüyoruz. E ne yapalım benim güzel kardeşlerim bu din böyle bir din. Bu din bile böyle bir din. Dinin kurallarını ben koymuyorum ki Allah koyuyor. Bir başkası da koymaz. Dinin sahibi dinin kurallarını koyar. Eğer kalkar biz dinin o kurallarını kendi yaşadığımız dönemin şartlarına göre uyarlarsak ya ne yapalım ne şişi yakalım ne kebabı yakalım bu aşımızda da bir iş açmayalım böyle iyi iyi geçinip gidelim diye kalkar da böyle bir din algısı oluşturursak yarın Allah'ın karşısında o mizan'da bunun hesabını hiçbirimiz veremeyiz Mecburen Allah bizden ne istiyorsa onu söylemeli, onu konuşmalı, ona ait adımlar atmalıyız. Elbette ki usulüne uygun, elbette ki peygamber menhecine uygun, elbette ki şartlara bu manada oluşan ortama uygun bir biçimde belli şeyleri gözeterek ama ne olursa olsun hakikatten, haktan asla taviz vermeden. Hele hele bazı şeyleri benim yanlışlığım deyip yapmadan, ama bunu da dine mal ederek bunu da dine belli şekillerde mal ederek yapma adına bir gaflete asla düşmeden yapabileceğimiz kadarıyla ne kadarını yapabiliyorsak elimizdeki şartlar imkanlar ne kadarına bize meydan veriyorsa bu kadar ama Allah'ın diniyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Allah'ın dini bizden ne istiyorsa yapılması gereken odur onun dışındaki her türlü şeyi yarın bizim. O mizanın başında farklı bir veballe karşı karşıya kalacağımıza ait bir hakikati hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalı. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın bu azgın kavim var ya şu karşımızda olan Hazreti Lut'un mücadele etmek zorunda olduğu o kavim. Enbiya suresinin 74. ayetinde bir kavramla ifadelendiriliyor. ''İnnehum kânu kavme sev'in fâsıkîn'' Gerçekten onlar fasık, yoldan çıkmış kötü bir topluluk. Enbiya 74'te. Kavme sev'in. Bu farklı bir ifade. Yani Kur'an çok fazla kullanmıyor bunu özellikle kavim için. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? En temeldeki anlamı şu. Kötü bir topluluk. Kötülüğün ruhlarına işlediği bir topluluk. Kötülük üreten ve kötülük yayan bir topluluk. Kötülüğü, yaşam tarzı haline getiren bir topluluk. iyilikten ve iyilerden nefret eden bir topluluk. Görüyorsunuz değil mi? Kavme sev'in ne anlama geliyor. İşte böyle bir topluluk ve üzülerek bir şeyin farkına varmamız lazım. Şu anda dünyada en fazla olan topluluk bu. Birazdan azaba ait ayetleri okuduğumuzda bu kavram Furkan suresinin 40. ayetinde de karşımıza gelecek. Orada o ayetten biz şunu okuyacağız onlar yeryüzünde kötülük ürettiler kötülük yaydılar kötülüğü ruhlarına işlettiler başkalarının da iyileşmesine meydan vermediler Allah da onlara yeryüzüne onların yaşadıkları o topraklara kötü bir helak gönderdi. Aynı kavramı kullanıyor bir bela gönderdi musibet gönderdi onların kötülüğüne onların o kötülüğünün yaptıkları çapta bir karşılık ortaya koymuş oldu. Onun için bizim bunu öğrendiğimizde her an iyilik için çalışma iyilik için mücadele etme. İyilik için gayret etme adına çaba ve azmimiz artmalı. Çünkü bunlar bizi o istiyaka sevg etmek durumunda. Eğer öyle anlarsak tam anlamıyla doğru bir biçimde anlamış oluruz. Şimdi güzel kardeşlerim. Hazreti Lut yıllar yılı o de davet mücadelesini sürdürdü. O davetine karşı o kötü kavim hep ahlaksızlıkla karşılık verdi ya. Yıllar sonra artık kaç yıl sürdü? Bazı tefsirlerde, tarih kitaplarımızda 20 yıl. Bazılarında daha fazla ama süre önemli değil uzun bir süre olduğu her halinden belli. Artık Hazreti Lut yapabilecek hiçbir şey olmadığını anladı. Ve Rabbinden bir çıkış yolu istedi. Bir çıkış yolu Rabbinden talep etti. Biz bunu Kur'an'dan iki yerde iki farklı ifadeyle okuyoruz. Ankebut suresinin 30. ayetinde Hazreti Lut diyor ki Kale Rabbim surni alel kavmil mufsidin Lut dedi ki Allah'ım Rabbim Fesat çıkaran, müfsid olan şu kavme karşı bana yardım et. Bana bir çıkış yolu göster. Aslında Hz. Lut'un o anda söylediği artık bıçağın sona geldiği yer. Bıçağın kemiğe dayandığı nokta orada Rabbine iltica ediyor. Allah'ım diyor bana bir çıkış yolu. Bir haykırış, bir feryat bu. Şuara suresinde de bir duası var. Şuara 169'da orada da diyor ki ''Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun'' Ey Rabbim beni ve ehlimi yani bana iman edenleri ailemi ama ailemden Müslüman olanları tabi bunların yaptıklarından kurtar. Allah o kulunun o peygamberin o ahlak abidesi olan peygamberin bu duasını kabul etti ve onları kurtarmak için azap meleklerini ...o azabın haberini getiren melekleri gönderdi. O melekleri biliyorsunuz. Hazreti İbrahim derslerinde epey o konuyu işledik. Ama şimdi söz Hazreti Lut'la alakalı olan kısma geldi. Orayı bir hatırlayalım Hazreti İbrahim derslerinden. Hazreti İbrahim'in yaşı ilerlemiş, Hazreti Sara anamızın yaşı ilerlemiş. Geliyor elçiler, melekler nasıl geliyorlar? Beşer suretinde geliyorlar. Hazreti İbrahim onları eve buyur ediyor... Otutturuyor tutturuyor onları çok güzel bir biçimde ev sahipliliğini ortaya koyuyor misafirperverliğini ortaya koyuyor hemen gidiyor onlar için bir buzağı kesmiş hazırlamış işte ondan pişirdiği etten getiriyor sofrayı kuruyor ve onları sofraya davet ediyor melekler de gelmiyor melekler gelmeyince Hazreti İbrahim korkuyor anlıyor ki bir şeyler var melekler orada geliş amaçlarını söylüyorlar iki şey için gelmişler melekler. Birincisi bir müjde ikincisi azabın haberi müjde ney Hazreti İsa'nın doğum müjdesi biliyorsunuz onu Hazreti İsa derslerinde de gördük zaten azabın haberini nasıl geliyor orada diyorlar ki işte Lut kavmine artık helak gelecek ulaşacak. Şimdi biz o tabloları bakın benim güzel kardeşlerim Hud suresinin 74-83. ayetlerinden okuyoruz. Hicr 61 77'den okuyoruz. Ankebut 28 35'ten okuyoruz. Zariyat 31 37'den okuyoruz. 4 grup ayetle o tabloları okuyoruz. Hem de bayağı detaylı bir biçimde okuyoruz. Ben hepsiniz tabii ki anlatamayacağım burada. Ayrıntıları siz görmek istiyorsanız o ayet gruplarını alt alta dizip bir okumanız lazım. Sadece Ankebut süresinden size bir tabloyu aktaracağım. Çünkü oradan bir noktaya gideceğiz şimdi. Birazdan o tabloyu niçin seçtiğimiz anlaşılacak. Melekler Hazreti İbrahim'e geldiklerinde dediler ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjdayı getirdiklerinde biz bu memleket ahalisini halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir dediler Ankebut 31'de. Hz. İbrahim meleklerden bunu duyunca yüreği yandı yandı yandı böyle gerçekten yüreği yandı gözyaşları içerisinde Gale inne lut. dedi ki ama orada lütf var e, melekler biliyor bunu ama orada Hz. İbrahim'in bir böyle feryadı var ama orada lut var onun, onların içerisinde Lut var Lut ne olacak dedi. Menekler sonra cevabını verdiler ama burada bir durmamız lazım. Niçin orada Hazreti İbrahim böyle bir feryat ortaya koydu ama onların içinde Lut var demesinin bir gerekçesi olması lazım. O gerekçe sadece bir peygamberin bir başka peygamberi düşünmesinden ibaret değil. Evet İbrahim Aleyhisselam da bir peygamber Hazreti Lut da bir peygamber. Bir peygamber bir peygamberi düşünür. Ama o feryat sadece bundan dolayı değil. Bir amcanın yeğenini düşünmesinden de ibaret değil. Amca yeğenini düşünmez mi? Amca baba gibidir. E yeğeninin mesela kavminin helak olacağını melekler söyleyince ama orada lüt var. Böyle bir tepki koyması çok normal ama sadece bu da değil. Üçüncüsü bir müminin bir başka mümini düşünmesi de değil. Mümin mümini düşünür. Mesela siz duysanız bir kardeşinizi, bir arkadaşınızı, bir dava yoldaşınızı aynı tepkiyi koyabilirsiniz. Hazreti İbrahim de bunun için koyuyor ama sadece bu da değil. Merhametli bir yüreğin bir başkasını düşünmesi de değil. Hazreti İbrahim evvah birisi, yüreği yanık birisi zaten. Onun nasıl birisi olduğunu İbrahim Aleyhisselam'ın derslerinde gördük. Ama buradaki o feryadı sadece merhametli sinenin bir başkası için yanması da değil. Peki nedir benim güzel kardeşlerim? Bunların hepsi var da bir şey daha var. Bakın buradan çok önemli bir şey anlayacağız. Hatırlayın bir zemini Harran'da Hazreti İbrahim ateşe atılmış. Bütün bir kavim karşısında, babası karşısında, zalim Nemrut karşısında, ortalık farklı bir noktada. Herkes Hazreti İbrahim'in aleyhinde Hazreti İbrahim'in yanında sadece sare var. Ve o anlarda Lut geliyor yiyen Lut gencecik bir delikanlı amca ben de varım diyor. Ben de senin yanındayım diyor. Bütün herkes sana karşı olsun ben senin hak ve hakikat olduğunu biliyorum diyor amcasının yanında yer alıyor. Herkesin karşısında olduğu bir zeminde birinin ben varım demesi o kadar kıymetli bir şey ki o kıymeti anladığınızda Orada lüt var sözünü anlamış oluyorsunuz. Allah aşkına bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Biraz daha anlatmak istiyorum burayı. Oldu ki bir günah işlediniz. İnsan değil misiniz? Düştünüz. Herkesse kötü bir nazarla bakıyor. Bir tanesi geliyorsun yanınıza diyor ki kardeşim diyor ya düşmek bize mahsus ya uzat elini kaldırayım seni diyor. O ele ne kadar vefa gösterirsiniz anlayabiliyor musunuz Allah aşkına o ele? Çünkü bir el arıyorsunuz ya düşmüşsünüz ya çukurun içindesiniz yani bir yanlış yapmışsınız düşmüşsünüz. Çıkmak istiyorsunuz bir göz arıyorsunuz bir el arıyorsunuz o anda bir el uzanıyor. O eli eğer sizin sütünüz bozuk değilse Anadolu ifadesiyle kullanalım ömrünüz boyunca unutmazsınız. Bir iftiraya uğramışsınız sosyal medyada linç yiyorsunuz mesela herkes sizin aleyhinize bir şeyler söylüyor şunu söylüyor bunu söylüyor. Sen çıkıyorsun orada diyorsun ki ben tanıyorum ya ben tanıyorum o kardeşimi o ahlaklı birisidir o iyi birisidir diyorsun. Binlerce insanın kötü dediği bir anda bir Müslüman kardeşine sahip çıkıyorsun. Düşünebiliyor musun bunun ne anlama geldiğini bu bu işte Hazreti İbrahim'in yaptığı bu. Herkes seni terk etmiş herkes seni işte bir şekilde vazgeçmiş gitmiş bir yerlere bir tanesi kalmış yanında. Herkesin sırtını döndüğü bir anda gelip sana diyor ki moral veriyor ya ben varım diyor hocam ben varım diyor ya ben senin yanındayım diyor ölümüne yanındayım diyor. Unutur musunuz Allah aşkına bunu unutur musunuz? Hazreti İbrahim'in unutmadığı bu işte unutmuyor. O kadar yüreğinde feryat var herkes yüz çevirmiş. Baba çılgına dönmüş baba neredeyse işte Hazreti İbrahim'i parçalayacak. Nemrut zaten farklı bir hayatta geliyor Lut aleyhisselam amcasının yanında duruyor. Ben varım diyor ve onun yanında yer alıyor. İşte onun yanında yer almanın karşılığını da Melekler azabın haberini getirdiklerinde Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim o haberi duyar duymaz ama orada Lut var diyor ama orada Lut var. O anda o tepkiyi ortaya koyması budur işte. Bunun başka bir izahını yapamayız biz. O feryadı anlamamız gerekir ki o feryadın bugün iz düşümleriyle karşı karşıya kaldığımızda bazı şeyleri daha doğru bir biçimde anlamış olalım. Meleklere bunu dediğinde melekler ne dedi Hazreti İbrahim'e? Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna. O azapta kalacaklar arasında. O azaba müstahak birisi. Ankebut suresi 31. ayette. Bu biraz önce söylediğim Hud suresinde, Hicir suresinde, Zariyat suresindeki ayetleri ne olur? Toplu bir biçimde okuyun. Çok önemli ayrıntılar orada yakalayamış olacaksınız. Böylece melekler İbrahim aleyhisselamın yanından ayrıldılar. Sodom Gomora bölgesine geldiler. Peki nasıl geliyor melekler benim güzel kardeşlerim? Sayılarını bırakın. Biz biliyoruz nasıl geldiklerini. Nasıl geliyorlar? Yakışıklı erkekler olarak geliyor. Niye böyle geliyorlar ya? Yakışıklı niye erkekler olarak gelsin? Gelsinler. Zafiyet neredeyse imtihanda oradan geliyor. Aslında Allah istese melekleri görünmez de gönderebilir. Gelir haber başka türlü de gelebilir. Allah peygamberlerine vahiyi nasıl gönderiyor birçok yolu var bunun. Ama orada meleklerin yakışıklı böyle gördükleri anda dikkatleri üzerine çekilebilecek düzeyde gelmeleri aslında orada bu işin bir imtihan vesilesi olduğuna dair işaretleri ortaya koyuyor. İnanın buradan da çok şey alabiliriz. Bakın kendinize. Zafiyetiniz neredeyse imtihanınız da oradan geliyor. Neye karşı daha farklı bir biçimde zafiyetiniz varsa Allah sizi oradan imtihan ediyor. Makamı olsa mesela imtihan oradan geliyor. Nisa'ya olsa, ricale olsa imtihan oradan geliyor. E paraya olsa imtihan oradan geliyor. Yani sizin hangisi ise zafiyetiniz mesela makam zafiyetiniz yok makamlar arkanızda dolaşıyor geliyor. Paraya zafiyetiniz yok para bir sürü geliyor. Kadına zafiyetiniz yok etrafınızda bir sürü kadın var mesela ama varsa zafiyetiniz ona o noktadaki imtihanınız da o bölgeden o alandan geliyor. O kavmin neye zafiyeti vardı erkekler erkeklere giderdi erkekler kadınları ihmal eder erkeklere yönelirdi gelen melekler de erkekler suretinde hem de yakışıklı bir biçimde geldiler. Şimdi melekler Hazreti Lut'un evine geldiler içeriye girmek için izin istediler. Kapıyı açtı ben böyle tasvir edeyim ki anlayasınız Lut aleyhisselam bir baktı ki yabancı erkekler üzüldü şok oldu Hazreti Lut. O bir peygamber mecburen gelen misafirleri içeri alacak. Daha melek olduğunu bilmiyor Hazreti Lut. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi yabancı misafirler. Ama onları gördüğün anda içi daraldı. Böyle farklı bir hale geldi. Ve o anlarda ne dedi biliyor musunuz? Kur'an'dan okuyoruz. Ve kâle hâdâ yevmün Çok çetin bir gün. Bunlar geldiler ya. Bunun kokusunu aldı o azgın kavim. Bugün çok çetin bir gün, zor bir gün, ağır bir gün dedi Hazreti Lut. Gerçekten de öyle olacaktı. Misafirlerin gelişi duyuldu. Nasıl duyuldu? Tefsirlerde var Hazreti Lut'un hanımı. Hain ya ihanet eden bir kadın. Tuz alayın bahanesiyle gitti komşulara haber uçurdu. Böyle bir yorum var. Ateş yaktı bizde misafirler var, var diye bu haberi verdi. Neyse bir şekilde ama haber duyuldu ve haber duyulur duyulmaz o Lut aleyhisselamın kavminin içindeki en azgınları en azılıları geldiler. Onların gelişini Hud suresinin 78. ayetinden okuyoruz. Nasıl okuyoruz biliyor musunuz? وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ اِلَيْهِ Onlar o kavim koşa koşa geldiler. يُحْرَعُونَ <gülüyor> اِلَيْهِ Bu fiili Merhum elmalılı farklı bir biçimde meallendiriyor. Biraz Anadolu ifadesi olacak ama olsun anlamı çok güzel uyuyor. Zıpır zıpır geldiler. Tam da öyle. Yani bu ifadenin zihninizde nasıl çağrıştırır bilmem. Böyle bir şeye giderken işte aşkla, şefkle, iştiyakla, iştiyakla şehvetle gider ya öyle işte. Zıpır zıpır geldiler diye meallendirir elmalı aynen de öyle. Geldiler Tam onların gelişini karşılayacak bir şekilde onların böyle şehvetle ve iştiyakla geliş gelişip gelip Hazreti Lut'un evinin etrafını sarmaları ona bazı şeyler söylemelerinin karşısında Hazreti Lut üzüldü utandı sıkıldı ve o anda dedi ki ya geçen ders o ayeti okuduk biliyorsunuz eleyse minkum racülün <gülüyor> reşit. Sizin içinizde hiç mi aklı başında adam yok. Çünkü aklı başında adam olsa bir yere doğru gidecek orada. Hazreti Lut onlara o kavme nikahı önerdi. Evliliği önerdi. O kızlarımla evlenin derken kendi kızlarını değil kavminin kızlarıyla Övlenmeleri adına bir teklifte bulundu onlar dediler ki biz kızlarda falan gözümüz yok biz biliyorsun ne için geldiğimizi sen bizim geldiğimiz o amaca uygun bir biçimde bize bir teklifte bulun. Sen bizim ne istediğimizi bildiğin için bize onu söyle dediler. Hazreti Lut da orada dedi ki keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya bir kaleye sığınabilseydim dedi. Bakın bir peygamberin nasıl bir hale geldiğini buradan okuyoruz İşte o anda melekler kendilerini tanıttılar dediler ki üzülme ey Lut biz meleğiz biz elçileriz Allah bizi bu haber için gönderdi sana onlar sana bir şey yapamazlar sen şimdi bizi iyi dinle bak sen böyle böyle hicret edeceksin bu kavimde böyle böyle helaka uğrayacak ve başladılar o hicretin nasıl olacağını anlatmaya Bakın bu olay da birkaç yerde anlatılır. Ben sadece Hicir suresinden iki ayet üzerinden anlatacağım size 60 ve 65. ayetlerde. Bu hicreti dinlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini de hatırlayın. Hatırlayın ki iki hicret arasında bir kıyas yapın. Melekler nasıl bir hicret istiyorlar Hazreti Lut'tan birincisi kavmin haberi olmadan geceleyin şehirden çıkmalarını Hicir 65'te. Kimsenin haberi olmasın siz gece çıkın. İkincisi önce inananların sonra Hazreti Lut'un gitmesi gerektiğini. Yine aynı ayette Hicir 65'te. Neden böyle? Lut imam önder. Önce o gitmeyecek. Önce ona inananlar gidecek. Sonra o gidecek. Allah Resulü de böyle gitmedi mi? Herkes gitti. Allah Resulü en arkaya kaldı. Çünkü eğer sen bunu yapmazsan... Nasıl inansın sana insanlar sen kaç kendini kurtar geride kalanların ne hali varsa onların hallerini görsünler öyle bir şey var mı peygamberlerin hicreti böyle bir hicrettir ve buradan aslında toplumun önünde önünde olan önder olan insanlara da çok önemli şeyler söylüyor üçüncüsü asla geriye dönüp bakmadan Yolculuklarını sürdürmeleri Hicr suresi 65. ayette de bunu görüyoruz. Geriye dönüp bakma maddi anlamda başlarını çevirme olarak anlaşılır bazı müfessirlerince sadece bu değil. Nedir biliyor musunuz burada asıl mesaj bıraktıklarına yanma. Sen kazanacaklarını düşün kaybettiklerini asla takılma. Sahabe de bıraktı gitti evlerini bıraktı işlerini bıraktı bir sürü şeyi bıraktılar. Bakma ya arkaya bakma. Eğer sen o bıraktıklarına takılırsan işte orada hicreti tam anlamıyla Allah'ın istediği gibi tamamlayamazsın. Onun için dönüp bakma. Dördüncüsü azap mahallinden uzaklaşmaları ve oradan uzağa gitmeleri. Çünkü yakın olursan Allah şehirleri altını üstüne getirecek. Allah korusun siz de o azaptan etkilenebilirsiniz. Zaten önce çıkardı müminleri Cenab-ı Hak. İşte melekleriyle getirdiği haber oydu. Önce müminler çıktı kalanlar azabın en şiddetlisini tattılar. Beşincisi hanımı dahi olsa inkar ve ihanet içerisinde olanları geride bırakmaları. Hicr suresi 60. ayette bu. Hanımı dahi olsa. İnkar edenler kimse geride kalacaklar. Hanımı da götürmeyecekti hanım da gelmezdi zaten öyle bir teklif hiç yapılmadı hanım. Başka bir hanım zaten farklı bir dünyası farklı bir algısı var onun. Ama burada sen de onu söyleme teklif etme isteme o inkar içerisinde ihanet içerisinde o inkarın ve ihanetin karşılığını cezasını çeksin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın hicreti de buradan gördük. Hiç düşündünüz mü bu kadın Hazreti Lut, Lut gibi bir peygambere eş ona iki tane çocuk doğurmuş iki tane kızları var böyle bir anne nasıl kalkar da böyle bir kocaya ihanet edebilir. Şahit oluyor işte ahlakına şahit oluyor mücadelesine şahit oluyor bir de ortama iyice hatırlayın Allah aşkına eşcinsel bir toplum erkeklerin birbirleriyle bu noktada bazı şeyler yaptıkları bir topluluk. Böyle bir topluluğun en mağdur tarafı kadınlar. Kadınlar o toplumun mağdurları o toplumda çok ciddi bir biçimde mağduriyetin bedelini ödüyorlar. Peki buna rağmen bir kadın kalkar o kavme o azgın kavme o sınırları ihlal eden kavme o Allah'ın sınırlarını alt üst eden bir kavme nasıl destek olur? Karşısında bir peygambere hanım olma gibi bir Büyük lütuf nimet seviye varken şimdi olayı bir anlamak durumundayız. Burada çok önemli bir şey var ve eğer bunu anlayabilirsek doğru anlayabilirsek buradan gerçekten önemli bir şey taşıyacağız hayatımıza. Hazreti Lut'un hanımını bir daha hatırlayalım. Bu kadın Hazreti Lut gibi asil ve ahlaklı bir kocanın eşi. Bu kadın Hazreti Lut'tan iki kız sahibi olan bir anne. Bu kadın Hazreti Lut'tan dolayı iman edenler tarafından saygı gören bir kadın. Bu kadın Hazreti Lut'tan dolayı asla iffetsizlik etmeyen bir kadın. İffetsizlik yok. ihanet var. inkar da var. Ama bir peygamber hanımı iffetsiz olmaz. Dolayısıyla Hazreti Lut'un hanımı olmasından dolayı iffetsizlik yok. Ama iffetsizlik etmeyen de bir kadın. Bu kadın Hazreti Lut'u bırakıp azgın kavmin yanında yer alan bir kadın. Sence bu kadının derdi ne? İnanın ben kaç haftadır düşünüyorum bu Hazreti Lut'un derslerini yaparken de hiç aklımdan gitmiyor. Ya bu kadın niye bunu yapsın diyorum. Bu kadını bu hale sokan yani inkarının ve ihanetinin bir sebebi olmalı. Bu sebep nedir diye çok düşündüm düşündüm düşündüm. En son şu noktaya geldim bilmiyorum isabet mi ettim yoksa hata mı ettim bilmiyorum ama geldiğim nokta şu. Bu kadının ocağını batıran şey ırkçılık. Kavmiyetçilik bu kadının ocağını batırdı emin olun ırkçılık öyle bir hastalıktır ki benim güzel kardeşlerim kişiyi hakikatin karşısında konumlandırır böyle bir hastalık öyle bir hastalıktır ki bu ırkçılık bile bile hakkı batıla tercih ettirebilir öyle bir hastalıktır ki bu ırkçılık aidiyeti her türlü hakkaniyetin önüne geçirebilir. Öyle bir hastalıktır ki bu ırkçılık onlarca güzelliği terk edip çirkinliğe şahsı yöneltebilir. Öyle bir hastalıktır ki bu ırkçılık kocasını ve çocuklarını bile insana terk ettirebilir. Öyle bir hastalık ki bu ırkçılık elindeki çok büyük bir fırsatı bile kaçırtabilir. Böyle biz bunları şimdi tam olarak anlamadığımız zaman anlayamıyoruz işte ve vesselam efendimizin neden ırkçılık yapan işte cahiliye zihniyeti içerisindedir. Irkçılık yapan bizden değildir. Her kim ırkçılık için çağırırsa o cahiliye bir çağrıda bulunmuştur. Irkçılık çağıran ırkçılık yapan benim ayaklarımın altındadır o cahiliye zihniyeti benim ayaklarımın altındadır diyen peygamberin bu sözlerini ancak böyle anlayabiliriz. Vakit geçti ama bir örnek vermek durumundayım. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının ardından o dönemin hemen sonlarında da ama özellikle vefatından sonra Müseylemetül Kezzab diye bir peygamberlik iddia eden yalancı çıktı ortaya. Onun kabilesinden bir tanesi Talha Ennemiri Müseyleme'yi ziyarete gidiyor. Ona bir şeyler soruyor. Diyor ki işte Müseyleme sen kendinin peygamber olduğunu söylüyorsun doğru mu evet diyor. Sana vahiy geliyor mu Muhammed'e geldiği gibi? Geliyor diyor. Nasıl geliyor? Bana diyor geceleri geliyor. Gündüz gelmiyor mu sana vahiyin? Yok gündüz gelmiyor. Vallahi diyor sen yalancının tekisin. Şimdi yalancı olan adama ne yapılır? Sırt dönülür gidilir. Ama Talha'nın son cümlesi bizim için çok önemli. Sen yalancının tekisin ama Mudar'ın doğrusu peygamberimizi kastediyor Mudar. Biliyorsunuz Kureyş'in ana çatısı. Mudar'ın doğrusundansa benim kabilemin yalancısı bana daha sevgilidir. İşte bu. Bugün de görüyoruz bunun yüzlerce örneğini onlarca örneğini. Sadece ırkçılığı bir kavmi ırk olarak üstün görme olarak anlamayın Allah aşkına. Mesela particilik tam bir ırkçılıktır. Başka hiçbir şeye bu noktada bakmayıp da bir şeye takılıp kalmak budur. Bir meslek grubunu mesela bir cinsiyeti cinsiyet asabiyeti mesela bu aslında insanın ocağını batıran bir şey. Erkeği kadının karşısına kadını erkeğin karşısına konumlandırma mesela. Hemşericilik aklınıza gelecek bir sürü şeyi bunun altına yazabilirsiniz. Bütün bunları insanın ocağını batırır. İşte ocak batıran bir örnek olarak da Hazreti Lut'un hanımı olarak vahileyi görüyoruz. İnşallah bunları bugünün dünyasından anlayan algılayan insanlardan oluruz. Şimdi burada bir şey daha konuşmamız lazım. Böyle bir kadına niye sabretti Hazreti Lut? Ya bu kadın yani en basitinden bir şey söyleyeceğim biraz basit de bir cümle olacak adamın karizmasını çizer ya. Düşünün siz insanları bir şeye davet ediyorsunuz evdeki sizi dinlemiyor. E şimdi Hazreti Lut normalde boşardı başka biriyle de evlenebilirdi. Hayatını bir başkasıyla devam ettirir bu mücadeleyi sürdürebilirdi. Niye sonuna kadar bu evliliği devam ettirdi? Bu soru önemli bir soru. Eğer Allah birinin kalbini mühürlediğini peygamberine söylememişse yani bunu vahiy yoluyla melek aracılığıyla o peygambere iletmemişse o peygamber kim olursa burada Hazreti Lut sonuna kadar o insandan ümit kesmiyor. Düzelir ya düzelir ben mücadeleme devam edeyim diyor. Hazreti Lut da sonuna kadar kadınını hanımını kazanmanın mücadelesini verdi. Onun için sabrı, tahammülü, vefayı, gayreti ve mücadeleyi kuşandı. Bir ömür böyle bir kadına katlandı. Bir ömür o kadını Kurtarmayı o kadını belli bir seviyeye taşımayı taşımanın mücadelesini verdiği yuvasını da kurtardı. E şimdi buradan sadece Hazreti Lut'un üzerinden erkekler örnek almasın. Kadın erkek hepimiz örnek almak durumundayız. Bugünün dünyasında ufacık şeylerden dolayı yuvaları dağıtan kıran insanların şu şeylerden herhalde alacakları birçok şey vardır. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit epey geçti ama dedik ya bugün son ders mecburen biraz uzatacağız. Son sürece geldik. O kavmin helak edilme meselesine. Biz şimdiye kadar okuduğumuz peygamberler içerisinde kavimleri helak olmuş peygamberleri okuduk. Mesela Hazreti Nuh'u okuduk. Tufanla nasıl helak olduğunu gördük. At kavmini okuduk. Nasıl o korkunç kasıp kavuran rüzgarla yerle bir olduklarına şahit olduk. Semud kavmini okuduk. Şiddetli bir ses... Ve korkunç bir sarsıntıyla nasıl yerle bir olduklarına da şahit olduk. Allah ömür verir, imkan verir geçersek mesela İsrailoğullarına. İsrailoğulların helaklarını da okuyacağız. Orada helaka uğrayan toplulukların bazılarına da şahit olacağız. Ancak şimdi Hazreti Lut'un kavminin helakına söz geldiğinde bir şey görüyoruz burada. Hazreti Lut'un kavminin helakını Kur'an çok ayrıntılı anlatıyor. Çok Niye bu kadar ayrıntılı anlatıyor işte bir şekliyle ahlakı yer ele bir eden bir tavır bir topluluk var ya ortada o topluluğa verilen cezayı Kur'an ayrıntılı bir biçimde anlatıyor ki bu amelin karşılığı bu diyor bu suçun karşılığı bu diyor bu dünyadaki karşılık ahirettekini de buradaki azabın şiddetine göre siz anlayın diyor. Yani o kadar önemli bir mesaj var ki burada inşallah o mesajı anlayanlardan oluruz. İnanın ki eğer o mesajı doğru anlarsak neden Hazreti Lut'un kavminin helak meselesinde bu kadar Kur'an'ın ayrıntı verdiğini daha iyi anlamış oluruz. Ben ayetleri çok uzun uzun diye anlatmayacağım ama tablolar gelecek şimdi karşınıza size Hazreti Lut kavminin helakı. Bakın Kur'an ayrıntıları verecek bize. Ve emtarnâ aleyhim metarâ. Üzerlerine azap yağmurlarının yağdırılması. Araf 84'te, şu ara 173'te, Neml 58'de bu azap yağmurlarının nasıl olduğunu da başka ayetlerden göreceğiz. Hud 82'de başka bir şey görüyoruz. O şehirlerin altının üstüne getirilmesi, yerle bir edilmesi. Hud 82'de başka bir şey yine o biraz öncekini tamamlayacak şekilde ve emtarna aleyha hicareten min siccilin mendud bakın bir şey söylüyor burada üzerlerine balçıktan pişirilmiş ama mendud birbirini izleyen taşların yağdırılması. taş yağdırıyor Allah ama nasıl böyle arka arkaya yani öyle ki o kayalarla o taşlarla o kavim mahvoluyor perişan oluyor Şimdi Hud 82'de bir şey daha okuyoruz. Rabbik katında işaretlenmiş taşların yağdırılması. Müsevvemeten inde rabbik. Nasıl nasıl bir şey bu biliyor musunuz? Taşın kime isabet edeceği belli. İşaretlenmiş. İşaretleyerek Allah gönderiyor. Falancanın başına filancanın başına. Taş geliyor o falancayı filancayı vurup yere deviriyor hatu korkunç bir sesle Hicir suresi 73. ayet. Yine Hicir 74'te biraz öncekine benzer bir şey görüyoruz. Ve emtarna aleyhim hicareten min siccil üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırılması. Demmerna yerle bir edilmeleri şu ara suresi 172'de. Riczen mine üzerlerine gökten gelen bir azap ankebut suresi 34. ayet umtirat metara, metara sev'i buradaki sev'i altını çizin dedim ya biraz önce bela ve felaket yağmuruna tutulması furkan suresi 40. ayet o kavmi sev burada da bu metara ile karşı karşıya kaldı kötü kavim kötü yağmurla Kötü azapla yani Kur'an ikisini karşı karşıya koyarak amellerinin kötülüğünün nispetinde Allah'ın onları kötü bir azapla yok ettiğine dair bir şey söylüyor burada. Şehirlerin alt üst olarak yerle bir edilmesi Necim suresi 53. ayette burada geçen ifadenin. Tevbe suresi 70. ayette Hakka suresi 9. ayette de çoğul ifadeleri kullanılıyor. Üst üste felaketlerin kaplanması Necim suresi 54. ayet. Onlar fıtratı, ahlakı, hayayı alt üst ettiler ya Allah da onların şehirlerini alt üst etti. Ve onlara öyle bir ağır ceza verdi ki yaptıkları fiilin, amelin ne kadar alçak olduklarını gösterdi. Ve onların yaşadığı toprakları yeryüzünün en alçak yeri kıldı. Alçak amele, alçak nihayet, alçak son. Aslında o kadar güzel bir mesaj var ki burada inşallah ibret alanlardan oluruz. Üzerlerine gönderilen fırtına kamer süresinde o fırtına taşlar savuruyor böyle. Nasıl nasıl taşlar hem de orada gözlerini silip kör etmesi kamer süresi 37. ayette burada anlatılan tablo da neyi karşılıktır biliyor musunuz? Kuşattılar ya Hazreti Lut'un evini. O azgınlığı ileriye taşıyanlara Allah bu cezayı verdi. Gözlerini köretti. ama ibret almadılar. Daha azap gelmeden bazılarının gözleri kör oldu. Ama onun üzerinden bile bazı şeyleri almaları gerekirken almadılar. İşte bütün bunlardan öğrendiğimiz bir hakikat var ki işledikleri o kötülüklerin karşılığında Allah onlara elim, böyle yürekler parçalayan, anlatırken bile insanın Tüylerinin diken diken olduğu bir azabı onlara bıraktı. İbret nazarıyla da onların o yaşadıklarının izlerini, kalıntılarını Allah bizlere bıraktı. Mevla hepimizi ibret alanlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, Hazreti Lut'un ondan sonraki hayatıyla alakalı çok fazla detay bilmiyoruz. Biliyoruz ki sağ salim oradan çıktılar, ondan sonra yerle bir oldu oralar. İşte şimdi Lut, Gölü dediğimiz, ölü deniz dediğimiz o topraklarda o azabın izlerine ait bazı şeyleri görüyoruz. Onları geçmiş de görmüştük. Hz. Lut sonra amcasının yanına geldi. İki kızı ve onunla beraber olan bir avuç müminle beraber. Orada El Halil'e yakın bir yere yerleşti ve orada ikamet ettiği yıllar yılı orada kaldı. Bazı tarihi kaynakların bize verdiği bilgiye göre 7 yıldır azaptan sonra onun ömrü 7 yıl sonra vefat etti. Vefat etmeden önce de kızlarından birini Hazreti İbrahim'in oğlu Medyenle evlendirdi. O Medyen daha sonra biliyorsunuz tekrardan karşımıza çıkacak. Böylelikle o topraklarda mümin olarak hayatını Nihayete erdirmiş oldu. Mevla binlerce kez rahmet eylesin o güzel İslam peygamberine bizim yolumuzu da onun yolu kılsın. Ve bizi o peygamberlerin o risalet davalarından o nübüvvetin güzel mesajlarından bir an olsun ayırmasın. Kıymetli kardeşlerim böylelikle bu dönemin sonuna geldik. Eğer Allah nasip eder de bizi eylül ayına tekrardan vardırırsa Yeni döneme Bismillah deyip başlayacağız. Sireti Enbiya yolculuğumuzu Hazreti Yakup ile devam ettireceğiz inşallah. Allah bu güzel yolu nihayetine kadar da sürdürebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Şimdi önümüzde beş aylık bir yaz dönemi var. Uzunca bir dönem. Evet hemen Ramazan var önümüzde ama arkasından da epey uzun bir süre devam edebilecek bir dönem karşı, karşı karşımızda. Bu dönemi iyice geçirebilmemiz için, verimli geçirebilmemiz için ben sizden beş tane şey istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Önümüz Ramazan. Muhakkak kendinize Ramazan'la alakalı bir program yapmışsınızdır. Yapmamışsanız da muhakkak yapın. O programınızın bir yerinde siyerden hayata diye her akşam yapacağımız inşallah yapacağımız programlar olsun. Ailece o programlara dahil olun. Her akşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir farklı yönüne, bir farklı özelliğine, bir farklı örnekliliğine beraberce şahit olalım. Ramazanlarımız siyerle anlam bulsun, siyerle farklı bir biçimde o anlamın etkileri dünyamıza gelsin. İnşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzelliğiyle, o örnekliliğiyle hayatlarımızdaki bu gayetsizlikler biraz daha dalsın, şu zor ortamlar biraz daha farklı bir boyuta taşınmış olsun. Birincisi bu sadece bunu kendinizin ailece yapmanızı değil etrafınızı da bundan haberdar etmenizi komşularınızı akrabalarınızı dostlarınızı böyle bir hayra vesile olarak onları da bu dijital rahle ile buluşturmanızı hasreten sizden istiyorum. Çünkü insan telkine açık bir varlıktır ne kadar iyi şeyleri duyarsak o kadar iyileşiriz iyiliği yaymak için buna ihtiyacımız var ne olur elimizden geldiğince buna gayret edelim. İkincisi her sene olduğu gibi sizden Ramazan'da asgari yapabilenler için iki tane, yapamayanlar için bir tane ama iki tane olmasında her zaman için fayda var. İki tane hatim okunmanızı istirham ediyorum. Birini Bedir gecesine kadar yani Ramazan'ın 17. gecesine kadar birini de Kadir gecesine kadar. İnşallah Bedir gecesine kadar okuduğunuz hatimleri üzerimizdeki şu küresel musibetin kalkması, ve dünya mazlumlarının felaha ermesi için okuyalım. Niyetiniz böyle olsun. Kadir gecesine kadar okuyacağımız hatimleri de bu memleketin iman selametine ve nesillerimizin felahına çünkü nesillerimizin çok ciddi bir biçimde buna ihtiyacı var. Okurken niyetleriniz de böyle olsun. O niyet bir duadır aslında. Bu şekliyle o hatimlerinizde okuyun. Üçüncüsü kendinize bir yaz programı yapın ne olur. Bakın bizim Önümüzdeki yıl tarih yılı bu sene ahlak yılıydı. O yaz programınızda eğer izlemediyseniz yani medresede kayıtlı değilseniz izleyememişsinizdir. Arkadaşlarımız yayınlamamışlardı o dersleri. Ama yaz döneminde Siyer TV farklı bir biçimde bir medrese gibi size hizmet verecek. Ahlak yılında burada yapılan dersler o günlerde yayınlanacak. Onları izlemenizi sizde tavsiye ederim. Yani programınızın içerisinde onlar olsun Elinizden geldiğince o ahlak yılı içerisinde yapılan fıkıh derslerini, ahlak okumalarını, peygamberimizin ahlak noktasında işte benim yaptığım bazı dersler var onlar. Onları elinizden geldiğince takip ederseniz yazın o boşluğu daha farklı bir biçimde değerlendirmiş oluruz. Dördüncüsü seneye tarih yılı. Her sene biliyorsunuz bir ilim dalıyla ya da bir konuyla yürüyoruz biz. 1443 Hicri yılı da bizim için tarih yılı. Geçen sene... Ahlak yılıydı ahlak yılının serlevhası insaniyetin işareti ahlaktı. E bu sene tarih yılı tarih yılının serlevhasını da siz belirleyin. İnşallah biraz böyle zihinlerinizi yüreklerinizi bu işin heyecanına dahil edin. En az iki kelime en fazla dört kelime olsun. Bir ser levha, tarihi tarihin anlamını tarihin mesajını yansıtabilecek bir şey olsun. Şimdi kardeşlerimiz o iletişim bilgilerini de ekrana yansıtacaklar. Oraya bildirirsiniz herhalde vakıf sizi, sizi kimi seçerse yani hangi serlevhayı belirlerse size iyi de bir hediye verecek diye düşünüyorum. O hediyenin ne olacağını bilmiyorum belki bir takım bizim kitaplarımızdan olur belki başka bir şey olma, olur ağanın eli tutulmaz onlar artık ne verirse verirler. Ama bir şekilde bir hediyesi olacak hediyesi medyesi işin latifesi ama bir şekliyle bu serlevha meselesi sizin gündeminizde olsun. Şimdi tarih yılına hazırlık olsun diye ben beş tane kitap getirdim buraya uzun bir zamandır kardeşlerimizle beraber hangi kitapları tavsiye edelim hangilerini okutalım diye epey götürdük getirdik zihnimizde istişarelerimizi yaptık. En son bu beş kitabı belirledik. Bu kitapları şimdi söyleyeceğim size her ay Mayıs'tan itibaren Eylül'e kadar her ayın sonunda da kitabın bir müzakeresini yapacağız inşallah canlı olarak. Onun için okuyacaksınız, sorular çıkaracaksınız, notlar alacaksınız. Her ay o müzakereyi yaptığımız zaman da Allah izin verirse burada o müzakereyi yapan hocamızla birlikte biraz daha o sorular çerçevesinde kitaptan istifadeyi arttıracağız. Birinci kitap Mayıs ayında tarihi ve sosyal yapısıyla siyer coğrafyası benim kitabım. Mayıs'ta da inşallah bunun müzakeresini beraberce yapacağız. Bir hatırat okutalım dedik ama böyle yakın bir tarihten olsun. Ve bazı şeylere beraberce şahit olalım. Mahir iz muhakkak biliyorsunuz Allah rahmet eylesin bu toprakların yetiştirdiği önemli bir değer. Onun yılların izi isimli bu hatıratını okutmaya karar verdik. Allah izin verirse Haziran ayında bu kitabın müzakeresini de Mahmut Karakış hocamızla beraber yapacaksınız. Temmuz ayındaki kitabımız bilim tarihi ile alakalı bir kitap. Ahmet Dallal'in kitabı. Tarihin meydan okuması karşısında İslam ve bilim. Bu kitabın müzakeresini de Temmuz ayında Haydar Yıldırım hocamızla yapacaksınız. Ağustos ayında biraz farklı ama çok istifade edeceğiniz bir kitap Allah izin verirse Len Hunt'ın Küresel Çağda Tarih Yazmak kitabını Muhammed Ali hocamızla yani Siyer Yayınları'nın editörü olan Muhammed Ali hocamızla yapacaksınız. En son Eylül ayında da Hakan Temir hocamızın Arap Yarımadası'nın Kabile Hayatı kitabı. Böyle çok farklı meselelere şahit olacaksınız bu kitapta. Arapların üzerinden aslında bir yönüyle tarih meselesinin başka boyutlarını da buradan görmüş olacağız. Bunu da Eylül ayında okuyacağız ve kitabın müzakeresini de Hakan kardeşimizin kendisiyle beraber yapmış olacağız. İnşallah notlarınızı alın. Bu noktada elinizden geldiğince güzel bir yaz programı yapın. O yaz programını da gümbür gümbür geçirerek varacağımız tarihe yani Eylül'e varalım. O, o yılı da tarih yolu olarak beraberce ihya etmiş olalım. Cenab-ı Hak yaptığımız şimdiye kadarki bütün derslerimizi hepimizden birer salih amel olarak kabul buyursun. Yapandan, izleyenden, takip edenden Buradan alıp bu bilgileri başka yerlere götürüp aktaranlardan hepimizden, hepimizden Allah inşallah bu manada salih bir amel olarak kabul buyurur. Bundan sonra kalan ömrümüzü de daha güzellerini yapmaya bizleri muvaffak kılmış olur. Şimdi benim güzel kardeşlerim kısa bir duayla bitirmek istiyorum. Bu duanın gerekçesini de şimdi söyleyeceğim. Antalya'da çok güzel böyle gayretli kardeşlerimiz var. Aysel hocamız var etrafında böyle hanımların. Oluştuğu bir güzel e, topluluğu var. Erzurumların bir geleneği var biliyorsunuz. Bin bir hatim geleneği. Ramazan'dan önce böyle bin bir hatim okumuşlar. Duasını da yapmak için bana havale ettiler. Şimdi o bin bir hatimin duasını yapacağız. Koca bir teyzemiz var. Aşkı sevdası görmeniz lazım acayip bir şey ben de görmüş değilim sesinden biliyorum onun aşkının ne kadar güzel olduğunu o da bir hatim okumuş başka sürelerde okumuş İlla hocam onun duasını da sen yap dedi onun için bin iki tane hatimin ve diğer okunmuş o diğer süreyi celillerin dualarını da beraberce yaparak dersimizi ve dönemimizi bitirmiş olalım amin elhamdülillahi rabbil alemin ve والسلام ve selamu ala وعلى Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Allahumme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiyul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vahdina ila haqqi ve ila tariqin mustaqim. Ve ya kerim. Ve ya halim. ya rahimin. Allah'ım bu okunmuş olan hatmi şerifleri senin dergah-ı uluhiyetine hediye ediyoruz ya Rabbi sen her okuyan kardeşimizden salih bir amel olarak kabul buyur. Okunan o güzel kitabın her bir ayetinden, her bir harfinden, her bir hizbinden, her bir cüzünden okuyanları sen nasipdar eyle Allah'ım. O aziz kitabının Ahlakıyla ahlaklanmayı, ahkamıyla amel etmeyi bizlere nasip et Allah'ım. Hayatımızın sonuna kadar Kur'an gölgesinde bir hayat bizlere nasip et Allah'ım. Kur'an'ı hayatımızın eksenine koyabilecek kadar bize güç, kuvvet, irade ver Allah'ım. Başka yerlerde dertlerini arayanlardan etme bizlere Allah'ım. Derdimizin dermanını sen şifa olan Kur'an'a koydun. Allah'ım o şifa olan Kur'an'la bütün dertlerimize, bütün insanlığın dertlerine şifalar ver Allah'ım. O şifaları orada görebilecek, o şifaları orada anlayabilecek anlayışlara, fehimlere bizleri vardır Allah'ım. Kavrayışlarımızı arttır Allah'ım. idraklerimizi arttır Allah'ım. Bilinçlerimizi arttır Allah'ım. Şuurlarımızı arttır Allah'ım. Arttır ki başka yerlerde değil oralarda dertlerimize derman arayalım Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel ekremin. Ramazan'a adım adım gidiyoruz Allah'ım Ramazan'ı hakkıyla karşılayabilmeyi bizlere nasip eyle. Hakkıyla ihya edebilmeyi bizlere nasip eyle. Ramazan'ın o güzelliğinden, rahmetinden, feyizinden, mağfiretinden hepimizi nasiptar eyle. Şu memleketin hiçbir insanını Ramazan'dan gafil kılma Allah'ım. Ramazanın heyecanını, mutluluğunu, saadetini bütün kardeşlerimize duyur Allah'ım. Duyurabilmek için bizleri memur kıl Allah'ım. Bizleri kullan Allah'ım. Bizler böyle güzel bir hayra vesile olmak istiyoruz. Allah'ım bizleri vesile kıl. Bizleri vesileler eyle Allah'ım. Bizleri vesileler eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekrem'in. Şu ilim meclisinde yedi aydır senin cihana gönderdiğin o güzel peygamberleri anlamaya çalıştık. Allah'ım her bir peygamberden nasibimizi daha da ziyadeleştir. Onların yolundan bizleri ayırma Allah'ım. Örneğimizi, rehberimizi, modelimizi sadece ve sadece onlar edinebilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Kim kimin arkasında yürürse yürüsün bizi peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin ve sadıkların arkasından yürüt Allah'ım. Önümüzdeki imamlar, örnekler, önderler sadece onlar olsun Allah'ım. O nimet verdiklerinin yoluna bizleri ilet Allah'ım. Bizi gazaba uğrayanların ve dalalete sapanların yoluna saptırma Allah'ım. Her daim bizi istikamet çizgisinde istikamet üzere yürüyen bahtiyar kullarından eyle bizleri Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Öğrendiğimiz hakikatleri hayata taşımakta zorlanıyoruz. Ne olur Ya Rabbi yardım eyle. Sen bizlere yardım etmezsen biz sadece söz adamları oluruz. Sadece konuşanlardan oluruz, sadece sözü zayedenlerden edenlerden oluruz. Ellerimizi bırakma Allah'ım, yüreklerimizi saptırma Allah'ım, zihinlerimizi saptırma Allah'ım. Bizlere yardım et ki ilimle amel dengesini doğru dürüst kurabilelim Allah'ım. Temsiliyetin hakkını yerine getirebilelim. Bu noktada yapılması gereken o temsiliyet neyse onu ortaya koyalım Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. O kadar yayıldı ki şu anda bu musibet, o kadar farklı bir biçimde kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, ailelerimizin dünyasında farklı bir eziyete, ezaya, musibete dönüştü ki Allah'ım yardım sendendir. Ya Rabbi hak etmesek de şu Ramazan'ı her türlü derdimize derman olarak bize gönder. Şifa indir yeryüzüne Allah'ım, şifa indir Allah'ım yeryüzüne. Şafi ismini tecelli ettir bizlerde Allah'ım ve bizleri daha güzel günlere, daha güzel ortamlara kavuştur. Özlediğimiz camilerimize, teravihlerimize, hatimlerimize, ilim tedrisatlarımıza en kısa zamanda bizleri kavuştur Allah'ım. Şu musibetten hakkıyla ibret alabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ders çıkarabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ders alanlardan eyle Allah'ım. İbret alanlardan eyle Allah'ım. İbret olanlardan bizi etme Allah'ım. Ne olur ya Rabbi bizlere yardım eyle. Yardım sendendir. Nusret sendendir. Mağfiret sendendir. Af sendendir. Biz de senden istiyoruz. Ellerimizi sana açmışız. Boynumuzu senin kapının önünden önünde eğmişiz. Sadece ve sadece sana ibadet etmiş ve sadece ve sadece senden yardım dileniyoruz. Bizi bu kapıdan boş çevirme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Veya ekremel ekremin gelen günleri geçenlerden daha hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Ömrümüzün bundan ki sürecini daha da bereketlendir Allah'ım. Ve bizleri en yakın zamanda rahmetini, mağfiretini cehennemden azat edilmiş o günlerin müjdesini kazananlardan eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed ve ahir-i en enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler için en muhteşem örnek o tüm zamanların ve zeminlerin en ideal örneği onun örnekliği Allah Celle Celaluhu'nun seçip beğendiği ve tüm varlığa model olarak gönderdiği bir örnek peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir çocuk, nasıl bir gençti, nasıl bir eş, nasıl bir babaydı. O nasıl bir damat, nasıl bir dede, nasıl bir tüccar, nasıl bir devlet başkanıydı. O nasıl bir öğrenci, nasıl bir öğretmen, nasıl bir komşuydu. Gelin bu Ramazan onun mübarek hayat sayfalarını birlikte aralayalım hayatının farklı alanlarındaki örnekliğinden hayatlarımıza hisseler almaya çalışalım. Cemil Nazlı'nın sunumu, Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla Siyer'den Hayata programlarımız Ramazan ayı boyunca her akşam 23'te canlı yayınla Siyer TV YouTube kanalımızda.